Allah'ım başta bu kıtmir, bu günahkar baş, bu asi gönül ve sonra onu insan zannedip ikisinin dibinde oturup onu dinleyenler. Seni sevmedenden vuruyoruz, seni sevdiğimizi zannediyoruz. Belki yer yer onların mücrimleri de bu kadar duyuyorsa yer yer mahbuba olan muslat havası içinde burnumun kemiklerinin sızladığını da duyuyorum ama bu bana göre kim bilir derinler neler duyuyordur kim bilir sinesi çatlayacak hale gelen nice insanlar vardır ne olurdu onların halini de duysaydım benim de onun aşkı ve şevki karşısında bir kere sinem çatlayacak hale gelseydi ama buna rağmen kendi sevgimizi, alakamızı, aşkımızı, şevkimizi vesile yapmıyor. Severek bizi yaratan senin sevgini. Yaratıp mümin yapan senin sevgini. Mümin yapan Hazreti Habibi, mahbuba Ümmet yapan senin sevgini. Hazreti Muhammed'in arkasında toplayan senin sevgini. Sana ulaşmaya vesile yapıyor. Bizi sevginle cüda kılma diyorum. Bizleri Rabbim sevgisinden, O'na karşı olan aşktan ve şevkten uzak eylemesin. Aşk ve sevgi emirleri dinleme mevzunda öyle bir hassasiyet hasil etmişti ki, her sine usta heyecanıyla çırpınıp duruyordu. Sözden söze intikal ediyorum. Bir büyük kadını daha anlatmadan geçemeyeceğim. Çok severim onu, ama çok, çok. Anam anamı alakam ve bu alakamı on kat daha alakam inzimam etseydi, 25 yaşında peygamberin arkasından kanatlanıp giden, gerçekten anam derken bir de damarlarında hareket eden al yuvarların, ak yuvarların her zerresinde bir anam gibi O'na karşı alakamı hissettiğim Fadıma, Fatıma validemiz kadar Kimseye alaka duyamam, kimseyi sevemem, sevdim dersem yalan söylemiş olur Anam, bir kere o Peygamberimizin parçası <Tülüşmeler> ''İnneha bid'atun minni'' buyurmuş ''Fatıma benden bir parçadır, senden parça ruhlarımız veda olsun'' İki Ehl-i Beyt'in anasıdır. Hasan'ın, Hüseyin'in, 70 sene ibadet ömrünü geçiren Zeynül Abid'inin, kıyamete kadar gelecek bütün Hasan'ların, Hüseyin'lerin, siz bir şiirin bestesini yapmaya çalışıyorsunuz. Bu şiirin bestesini yapanlara da ruhumuz feda olsun. Onun sözünü söyleyen son zamandaki bütün Hasanilerin ve Hüseyinilerin, yani yokluğa varlığınızın tohumunu saçan bütün kutsi ellerin anası sayılıyor. Büyüklerimin anası sayılan benim anam nasıl olmaz ki anam. 25 yaşında dünyaya veda, ömrün uzunluğuna kısalığına bakılmaz. Yaşadıktan sonra 25 seneye binlerce seneyi sıkıştırmışsa bahtiyar anam üveyk gibi kanatlanmış Resulullah'a ulaşmıştır. Peygamberlik kuşağında son dakikalar yaşanıyor. Ayşe validemiz hep ona kıptayla bakar bir kadın olarak. O da ayağı başımıza taç, ne büyük bir kadın. Babası gibiydi derken ona ayrı bir derinlik katar, ayrı bir derinlik içinde ele alır. Babası gibiydi, babası gibi oturur. Babası gibi kalkar, babası gibi konuşur, babası gibi gülerdi. Başka türlü olamaz. Babasından kopmuş bir parçaydı. Yine öyle geldi, öyle oturdu, öyle kalktı, öyle yanına sokuldu. Yatak, Efendimizin sayılı soluklarını emiyor, oktürbe ediyor ve emdiklerini bir daha geriye vermiyordu. Nefesler parmak sayısı seviyeye ulaşmıştı artık, inmişti. Veya geriye doğru sayılıyordu, bizim namımıza. Oysa allahümmel er rafiq diyecek, artık yerdekilere yeter. Gök ehli veya Allah deyip, kanatlanıp uçacak. Yanaştı. Allah Resulü, işaret buyurdular, kulağına bir şey fısıldadılar. Kulağını onun ağzından uzaklaştırırken, öyle bir çığlık kopardı ki anam. İnsan orada olsaydı ciğeri parçalanırdı. Öyle bir çığlık kopardı. Öyle çığlık kopardı ki... ...Resulullah'ın gözlerinde bahar bulutları gibi... ...dolu dolu yaşlar dökmeye başladı. Dayanamadık ağlamasını. Parmağıyla yeniden işaret etti. Ve anam yeniden... ...mubarenki kulağını onun dudaklarına götürdü. Bir şeyler fısıldadı yine. Acaba neydi bu sır? Anam kulağını ayırırken... Bu defa gülüyordu. Öyle gülüyordu ki dünyalar ona verilmiş gibi. Cennet yamaçlarında tenezzüh imkanı bahşedilmiş gibi. Öyle gülüyordu. Koştum. Evden ayrılırken sordum. Ne dedi ve niye ağladın? Ne dedi ve niçin güldün? Bana bir sır verdi. Efendimin sırrını fahşedeme. Bir sır verdi. Vefat ettikten sonra çok yalvarınca dayanamadı, söyledi. İlk defa kulağıma şunları fısıldadı. Kızım dedi, Gayrı bundan öte, 20 sene evvel aynı kulağa şöyle demişti. Kabe'de başına işkembeyi koydukları zaman canım çıksın. Olsaydım ya Resulallah, omuzumu verseydim, o işkembeyi kaldırmazsaydım. Bugün de onun üzerine işkembe koydular, ama kaldırıp atamıyorum. O pisliği ver terha edemiyorum. Temizlerken gözleri dolu dolu olmuş ağlamıştı. Ağlama kızcağızım. Allah babanıza yetleyecektir demişti. Halbuki şimdi şöyle diyordu, kızcağızım, babana yol göründü artık. Çığlığı muydu, dayanamazdım onun yokluğuna. tekim yine ona isna edilen şiirdir. Ravzasına oturdu, toprakları alıp başına gözüne saçıyor ve şöyle diyordu. Mada ala men şemme türbete ahmeda, Allâ yeşümme medez zemâni gavâliyâ, Subbet aleyyeme sâibun lev ennehâ, ''Subbet aleleyyâ misirneleyâliyâ'' Doğru söylüyorsun adam. Resulullah'ın türbesini, misku amber kokusunu kokluyor gibi, alıp koklayanlara gayri bundan öte, koku aramaya ne gerek vardır diyor. Üzerime öyle musibetler döküldü ki, eğer, Gündüzler üzerine dökülseydi, gündüzler birden biraz karararak gece olacaktı. Üzerime öyle musibetler döküldü ki, eğer bu musibetler gündüzler üzerine dökülseydi, gündüzler kararacaktı ve gece olacaktı diyor anam. Mubarek türbesi başında söylediği bu sözleri Resul Ekrem'in fısıltıları içinde ruhunda duyuyor ve yaşıyor. ''Fatımam ben gideceğim'' diyor. Fatıma çığlığı koparıyor. Bu çığlıklara dayanamayınca çağırıyor yeniden. İkinci sözü şu oluyor, ''Ben gidiyorum ama ehli beytimden ilk defa bana kavuşan sen olacaksın.'' Fatıma gülüyor ve seviniyor. Zira kendisine uslat müjdesi veriliyor. Bilmem ki ne zaman, Bilmem ki ne zaman Resulullah'a vasıl olma Arzu ve iştiyakın aynı derinlik içinde içimizde duyacağız Haydi gel dendiği zaman Oraya gitmek için üveyikler gibi kanıtlanacağız Ona giden yollarda bizim için En tehlikeli şey ona vasıl olmak Oysa gül bahçesine çadırını kurmuş Çoktan bekliyor Her gün Kutsilerin bir tanesinin rüyasına giriyor. Her gün onlarla size yeni bir mesaj sunuyor. Bir gün en arkada kalan, arkada kalanların arkasında kalanlar dahi gelsinler. En sonuncusu geleceği ana kadar yoldayım bekleyeyim bekliyorum diyor. Öyle müjde veriyor. Bir gün bir sedyeye biniyor. Yollar çok çapraşık. Kandan irinden deryalar var canım çıksın. Hakikati Ahmediye yürüyenken kalp bulamadığından dolayı. Sizden birisinin sedye itmesiyle sizin aranızda dolaşıyor. Ama her gün aranızda dolaşıyor. Her gün aranızda dolaşıyor. Her gün birinizin başından tutuyor. Her gün birinizi bağrına çekiyor. Her gün birinizin alnından öpüyor. Ve siz Diyorsunuzdur inşallah Vuslat ne zaman Vuslat ne zaman Eğer Yaşamak hayırlı ve dine hizmet imkanı varsa Allah'ın bizi yaşat Bu İbni Muaz'ın duası Eğer Yaşadığımız sürece Buna ait esasata hizmet edemeyeceksek Yaşamanın da Anlam ve manası yoktur Seyyidina Hazreti Yusuf Aleyhisselam, çileler çektiği vasatta ölüm istememişti. Kardeşlerinin kadrine uğradığı zaman mağdur Yusuf'um ölüm istememişti. Atıldığı kuyunun dibinde kimsesiz, asrın kimsesizinin sözleriyle arz edeyim. Garibem, kesem, natuanem, alilem. مدت قاهم درجات لا هي ايوه İnlemiş, Allah'a dayanmıştı, fakat ölüm istememişti. Baba hasretiyle sinesi yanmış. Kardeşlerin kötülüğü karşısında iki müklüm olmuş, inlemiş, ama ölüm istememişti. Anasının yanışına yanmış, anasına karşı yanmış, hem anasının ızrabını hem kendi zrabını ruhunda yaşamış. Fakat vefakar insan, İffet abidesi, vefa abidesi ölüm istememişti. Ne zaman ki feleğin çatları kendi lehine dönmeye başladı. Ne zaman ki adeta Mısır'a melik oldu. Melikle beraber en azından söz sahibi oldu. Ne zaman ki dünya kendisine tebessüm etti. İşte o zaman Allah'a teveccüh etti ve şöyle dedi. Tevoffeni Müslümen. وَاَلْحِقْنِي بِالصَّالِح۪ينَ Beni Müslüman olarak öldür ve benden evvel giden salih kullarına ilhak ile Vefayı görüyor musunuz? Resulullah'ın sözünden farkı ne bunun? Yakında bana da davet vakı olacak. Ayşe Validemiz bırakmıyor gibi elinizi sıkı tutmuş. Habirea dua okuyor ona üflüyor, gitmesin diye. Yolumdan çekil der gibi. Geçme aramıza ya Ayşe. Artık ona yol göründü. Allahım er-Rafika le-alâb. Allahümme, errafik ala ala. Allahümme errafik ala ala. Vicdanda duyulan uslat arzus. Şuna buna değil. Allah'a ve Resulullah'a uslat arzus. Onlar da yok olunca sizi öldüremezler ki karanlık ve asrın başında durup kendi karanlık ruhlu çağdaşlarına seslenen büyük şöyle diyor. Elimde kifcan can taşıyorum, tek canı olan karşıma çıkmasın. Gözümde ne cennet sevdası ne de cehennem korkusu. Gözümde ne cennet sevdası ne de cehennem korkusu. Bu ikisini de atmayan benimle mücadele edemez. Ne manaya talip oldum, ne de cehennemlerden korktum. Ben mızrabımı hep iman adına dertli nesillerin derdi için şu paslanmış tellere dokundurdum ve Davut gibi inledim. Dertlinin abi. Elimde çift can taşıyorum. Tek canı olan karşıma çıkmasın. Epiktetos edasıyla bizi ölümle mi tehdit ediyorlar? O ölüm bizim için ustat kapısıdır. Allah yolunda kayıplar, kazanma demektir. Allah yolunda olan insan her an, kazanma kuşağında yaşıyordur. Ve sen bu fırsatları, değerlendirme imkanlarıyla yüz yüze bulunuyorsun. Akalınlı, aydın sineli, bütün nesillerin birkaç asırdan beri beklediği 20. asrın, ikinci dirilişin, Gerçekleştiricisi olan mübarek nesil, mübarek nesil, geriye dönüyorum, bu aşk ve bu şevkle gerilmiş nesiller, Allah Resulü'nün dudaklarından dökülen sözleri derin bir hassasiyetle, derin bir hassasiyetle alıyor ve hemen yerine getiriyorlar. sizi dinlendirmiş olacağım. Ahmet bin Hanbel'in akliyle Kur'an-ı Kerim'de Bakara sûre Celles'inden sondan üçüncü ayetine hazır olmuştur. Lillâhi mâ fîs-semâvâti ve ma fîl-erdi ve in tübdû mâ fî enfusikum au tukfûhû yuhâsibukum bihillâh feyâgfîr lübeyyeşâh ve yu'azzîbü meyyeşâh vallâhu ala kulli şeyin khadîr Ey her şeye kadir olan Allah'ım! Önümüzde yayın yığın problem ve bizim çözmemizi bekliyor. Tarafımızdan çözüm bekliyor. İnayetinle imdadımıza yetiş, birkaç asırlık şu problemlerimizi çöz ve bizi sahili selamete çıkar. Gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'ın mülküdür, Allah'a aittir. Ve intubdu mafi enfuzikum. Herhangi bir şeyi için siz israr edebilirsiniz, dışa vurabilirsiniz. اَوْ تُخْفُوهُ Veya onu içinizde saklayabilirsiniz. يُحَاسِبُكُمْ <gülüyor> بِهِلَّهِ İster dışavrun, ister içinizde saklayın. Kötülük duygu ve düşüncelerinizi, kötülük duygu ve tutkulağınızı Allah biliyor ve bundan dolayı sizin hepinizi hesaba çekecektir. مَعَلًا وَاِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ İçinizde olan şeyler ister açığa vurun, ishar edin, isterse saklı tutun, gizleyin. Yuhâsibu kumbihillâh, Allah bunlardan dolayı sizi hesaba çekecektir. Dilediğini mahfiret eder, dilediğine de azap eder, o her şeye kadirdir. İşte bu ayet nazil oldu. Sahabi kendilerine gelen her ayeti çok değişik muhta dinliyor. Farklı anlıyor, farklı yaklaşıyoruz, farklı yorumluyor, farklı temsil etmeye, oynamaya çalışıyordu. Ve bir gün mescitlerimizin mihrabı onun ruhaniyetiyle daima şenlensin. İmamlarımızın yanında daima onun ruhaniyeti bulunsun. Gölgesi yere düşmeyenin gölgesini Allah başımızdan eksik etmesin. Sayesi düşmez yere bir nahl-i tursun, bir ıtnibi bestesindedir. Sayesi düşmez yere bir nahl-i tursun. Öyle bir hurma acısın ki sen, yaz kış meyve verirsin ama gölgesi yere düşmez. Rabbim gölgesini başımızdan eksik etmesin. Minberde oturuyor, mihrapta oturuyor. Bir bir sizin camiyi doldurduğunuz gibi içeri giriyorlar. Giriyorlar ama renkler kaçmış, benizler atmış, iflah kesilmiş, tükenmiş bir vaziyette hepsi. Ve Allah Resulü'nün huzuruna yaklaşıyor, edeble oturuyor. Bunlardan birkaçı bu umumi hizyata tercüman oluyor ve şöyle diyorlar. لَقَدْ كُلِّفْنَا مَا نُتِيقُ مِنَ السَّلَاتِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالْجِهَادِ Ey Allah'ın Resulü namaz, zekat, sadaka ve cihattan gücümüzün yettiği bazı şeylerle mükellef kılındık. Mükellef kılındığımız şeyler gücümüzün yettiği şeylerdi. Vakat unzilat aleike hadi'l ayah Üzerine bu ayet indi. İçimizden geçen şeyler ve dışımıza vurduğumuz şeyler hepsinin hesabını Allah'a vereceksek Beşeriz, işim, içimizden uygun olmayan şeyler de geçiyor. İşte buna takat getiremeyiz. Bu bir realitenin ifadesiydi. Hangi insan vardır ki içindeki meselelere karşı daha gümrük koysun, vize koysun, her şeyin oradan köpürüp dışarıya çıkmasına meydan vermesin, bastırsın duygular daha belirirken boğulsun onları. Elimizde olmayarak nice şeyler vardır ki içimizde kabarır, duygu ve düşünce dünyamızı baskı altına alır. Fakat sahabi bu ayet karşısında bu duyarlılığı ısrar ediyor. Allah Resulü mutlaka çok acımıştı onları, çok acımıştı. Müminlere karşı çok şeffetliydi, çok. Ayağınıza batan bir dikeni, kalbine saplanmış bir mızrak gibi. Şu anda bile öyledir zannediyorum. Şu anda bile sağda solda harmanının savrulduğunu gördükçe, buğdayının arpasının sağa sola muhalif rüzgarlarla savrulduğunu gördükçe, mızrakların silesine saplanıyor gibi acı hissettiğini düşünebilirsiniz. Bilmuminine raufurrahim. Ama bu söz karşısında rahatsız oldu. Eturidun an taqulu kema qala ehlu'l kitabeyni min qablikum sami'na ve Yoksa sizden evvel İncil ashabı gibi, Tevrat ashabı gibi işittik isyan ettik demek mi istiyorsunuz? Allah size emir verecek de size mi soracak? Bu ne demek? Şuna gücümüz yeter de buna yetmez ne demek? Yani semiyana ve asayna mı demek istiyorsunuz? Ehli İncil'in deyip şiraz eden çıktığı gibi, Ehli Tevrat'ın deyip şiraz eden çıktığı gibi, Biri taallin sayılıp, öbür Allah'ın gazabına uğradığı gibi, Eturidûnek entekûlû kâle ve asayna. Hayret ve şaşkınlık içinde yüzüne baktılar. Gül cemaline baktılar ne diyeceğiz ya Resulallah kulu semi'na ve ata'na semi'na ve ata'na qulu semi'na ve ata'na işittik ve itaat ettik semi'na ve ata'na yer gök duysun semi'na ve ata'na önümüzde tandan ilinden deryalar da olsa Semi'na ve atana Cehennemler alev alev yansa da Semi'na ve atana Şeytanlar bin bir tuzak kursa da Semi'na ve atana Dünya mumbo olsa başımız da patlasa da Semi'na ve atana Bufrâneke Rabbena ve ileykel masîr Allah'ın hissiyatlarını sana ifade ediyorum Ufrâneke Rabbena ve ileyke el-Masîr. Ufrâneke Rabbena ve ileyke el-Masîr. Ufrâneke Rabbena ve ileyke el-Masîr. Solukları arş-ı azama ulaşmıştı. Adeti arş-ı azam ihtizaza gelmişti. Dilerim soluklarınız arş-ı azama ulaşsın. Azerbaycan'daki, Türkistan'daki, Özbekistan'daki... Gürcistan'daki dünyanın yedi köşesinde, zalim, cebbar, hotfuruş, müstebitlerin elinin altında illiyen Müslümanların hissiyatına tercüman, şu mübarek solukların ve sesin, umarım şu anda aş-ı azama ulaşmıştır. Meleği feleği velveleye vermiştir. Mukarrebin ve Kerubin devrperdi meydana getirmiştir. Cebrail'e bu ses ne ola ki dedirtmiştir. Mikâil'e bu ses ne ola ki dedirtmiştir. Azrail'e bu ses ne ola ki dedirtmiştir. Allah diyeceğini diyecektir. Ey zalimlerin, cebbarların, foturuşların hakkından gelen Allah'ım. Hidayeti kabil olmayan, hidayetini murad etmediğin, merhamet murad etmediğin, Hazreti Muhammed'e ulaşmasını murad etmediğin Ne kadar dine, imana, Kur'an'a düşman varsa şu anda onda da ülferte hasıl olan Hazreti Cebr-Azrail'in onları havale ediyoruz. Azrail haklarından gelsin. 3 asırlık bu milletin iniltisini dindirsin. Amin. Arşa azama ulaşmıştı ses semihane hava o sizin güzel güzel her yasıdan sonra yatmadan okuduğunuz, Allah Resulü'nün de okunduğu zaman mübarek kelimesiyle kefetah buyurdu. Size yeter dedi. Amenel Resul. La yükellifullah. Amenel Resulü bima unzile ileyhim en vel mu'minun. O ses oraya ulaşmıştı. O ses sahabenin dudaklarında daha semina ve deyip Allah Resulü'nün mütevazi mescidini inletirken Allah Resuluna vahiy geliyor. Amenna Rasul ve la yukellifu illa Allah hiç kimseye takatının üstünde yük tahmil etmez. Ne demek? Yani siz madem ki dışınıza vuran günahlarınıza karşı çeper koyma hat koyma, onlara vize sorma, imkanına sahipsiniz. Bunları engelleyebiliyorsunuz. İçinizden geçen şeylerden Allah sizi muakaz etmeyecektir. Çok fena duygular içinizden geçebilir. Günahlar geçebilir, muakaz etmeyecektir. Allah'ın size olan teklifleri sizin gücünüzün yettiği ölçüdedir. La yükellifullahu nefsen illahu saha. Leha ma kesebet ve aleyha birinci ayetin sonunda şu vardı qalû semi'nâ bunlar semi'nâ ve ata'nâ dediler ufrâneke Rabbana ve ileykel masîr Allah gök ehline şöyle diyordu sanki inin şu anda yerdeki lerzeyi dinleyin mescitler o sesle inliyor herkes semi'nâ ve ata'nâ diyor benim kullarım öyle kullardır ki قَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَانَا قُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَص۪يرِ Demek ki Allah temiz ve samimi vicdanlara bunu söyletecekmiş. Söyletip sonra ona Kur'an'ın içinde yer verecekmiş. Sizin sinelerinizde bam teline dokunacakmış. Onu harekete getirecekmiş. Ve ondan sonra da onu Kur'an'ın içine sokacak ilel-ebed bir iftihar ayeti olarak Meleği alanın sakinlerine sunacak, bakın benim kullarımın hissiyatına, anlayışına, alakalarına ve seviyelerine diyecek. gök yer bu kadar sizinle alakadar. Ayetler düne seslenip, dünürle alakadar olup, bugüne karşı kapakları kapanıp, tecrid içine alınmamıştır. Değerli kardeşlerim, onları alakadar ettiği kadar sizi de alakadar eder. Gök onlar için dile geldiği kadar sizin için de dile gelir. Allah onlar için konuştuğu gibi sizin için de konuşur. Allah onlara inayet elini uzattığı gibi size de inayet elini uzatır. Ama benim arz etmek istediğim şey sahabinin semadan gelen şeyler karşısında duyarlılığıydı. Zannediyorum aynı şeyleri aynen duyuyorsunuz. Allah aşkına size şu nimetleri ihsan eden o nimetler aşkına, Allah aşkına beni yalan çıkarmayın. Zannediyorum siz de aynı şeyleri vicdanlarınızda duyuyorsunuz. Leyse bi emaniyyukum ve la emaniyyi ehlil kitabı men ya'mesu en yüczebi Ayeti kerimesi nazil olunca Hazreti Ebubekir'i dinleyin. Ne sizin kuruntularınız, ümniye ve iddialarınız ne de başkalarının kuruntu iddia ve hülyeleri hiçbir şey yaramaz. Leise bi emaniykum ve la emani ehli'l kitab. Men yahmal su'an yucze Kim bir kötülük yaparsa karşılığını görecektir onun diyor. Bakın Hazreti Ebubekir'in hassasiyetine. Birdenbire sahabe diyor ki rengi benzi kaçtı ve dudaklarından şu sözler dökülüyor. Wala a'lamu illa anni vejettu zahri kad inqas Ayeti duyar duymaz zannettim benimin kemikleri kırıldı, rengi öyle kaçmıştı ki maşen dedi Allah Resulü. Nedir o halin öyle? Ve ey günahlım yahmel su en yara sülallah. Hangimiz vardır ki kötülük yapmayalım? Eğer her kötülükten dolayı Allah yakalarımızdan tutacak, bizi yırtacağıcaksa mağlupum. Ve Allah Resulü müjde peygamberi. Hocamız okurken ben merdivenlere çıkıyordum. Öylesin dedim ya Allah, Ya Eyühennebi, Ya Eyühennebi, duy sesimi, duyarsın sen. İnnâ ersennâka şahiden ve mübeşşiren ve nadira. Sen bize şahitsin. Bizi sana soracaklar. Bunları nasıl bilir, nasıl şehadet edersin? Bir cenazenin önüne konduğu gibi musallada önüne konup ve sana soracaklar. Cibril mi soracak? Nikail mi soracak? İsrafil mi soracak? Bunları nasıl bilir, nasıl şehadet edersin? Şahidimiz Fekeyfe <gülüyor> izâ cînâ min kulli ummetin bi şehid ve cînâ büke alâ hâ İbn-i Mesut ve okurken gözleri dolu dolu yaş dökmüştür. Dinlemiye tahammülü kesilince yeter demişti. Ötede Allah bizim için onun şehadetine müracaat edecek. Sağlam dilekçe verin. Ona sağlam sığının. Onunla münasebeti sağlam kurun. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler gibi radiyallahu anh. Suyu akibetten çok korkun. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar gibi. Ebu Bekir diyor ki radiyallahu anhum. Ayet bilimin kemikleri kırıla yazacaktı diyor. Bu Allah Resulü maşe ediyor. Ne halin? Fe eyyüna lem ya'mez zü'en Hangimiz vardı ki kötülük yapmış olmayalım. Allah Resulü madem ki siz iman kutbunu ihraz ettiniz, başınıza gelen musibetlerle günahlarınız eriyip gidecek, İşlediğiniz o kötülüklerden dolayı muahaza görmeyeceksiniz. Dini mübin İslam adına yüzünüze çarpılan kınamalardan ötürü, kendi yurdunuzda parya yaşatıldığınızdan ötürü, haklarınız çiğnendiğinden ötürü ötede muahaza görmeyeceksiniz ikinci sınıf insan muamelesine tabi tutulduğunuzdan ötürü ötede muhafaza görmeyeceksiniz. İnşallah görmeyin. İnşallah görmeyelim. Ama Allah'ın emirlerine karşı duyarlılık, hassasiyet ve titizlik çok önemlidir. ezan Muhammed Muhammed'i için ben mevize ile alakalı verdiğim son parça şuydu: makâfet ve muhabbet. Marifet bu noktaya ulaşınca Allah'a karşı saygının olmaması zaten düşünülemez. Allah'a karşı makâfetin olmaması düşünülemez. Allah'tan Allah'ı bilenler korkarlar. İnne mâ yahşallâhe min ibâdihi'l-ulemâ. Aksine de bunu ele alabiliriz. Allah'a karşı saygı duyanlar gerçek alimlerdir bilgisi onu Allah'a karşı saygı kutbuna ulaştırmamışsa sırtında bir yük taşımış ama istifade edememiş çok duymuşunuzdur ve kerrat ile televizyondan da duyuyorsunuz ilim ilim bilmektir ilim kendim bilmektir sen kendini bilmezsen yanıcı okumaktır sen nesin sen Allah'ın kapısında boylu tasmalı Allah'ın kulu Allah senin sultanındır. Ona karşı aşkın, şevkin, sevgin, alakan sevgi ruhanin kadar mekafet ve muhabbet altında bulunacaksın. Korkacak ve ürpereceksin. Segirdin Hazreti Ebubekir Bekir böyle korkuyordu. Hazreti Ömer, Kastalani Buhari Şarih. Sahabi arasında 20 küsur insan var diyor, kendilerinden münafık emaresi bulunduğu endişesini taşırlardı. Bunlardan iki tane meşhur vardı ki, ismini duymanızda yarar var. Birisi kadınlık aleminin başının tacı Ayşe-i öbürü de erkeklik aleminin başının tacı ömer Faruk. Kendilerinden nifak emaresi bulunduğu endişesini taşıyorlardı. Neden? Korkuyorlar. Kuşeyri Risalesi'nde Selef'e dair şunu bize naklediyor. Gece teheccüde kalktıkları zaman, hırsızlığa, uğursuzluğa kalkmıyor. Teheccüde kalktığı zaman, aynanın karşısına geçip, ilk defa kendisine bakmadan, abdest almadan, kemerbeste-i içinde için el pençe divan durmadan, elini götürüyor, bir kulaklarını, burnunu, gözlerini yokluyordu. Acaba benim gibi inhiraf etmiş bir insanın şemailini, siretini, suretini, Allah değiştirmiş olmasın endişesini taşıyordu. Ne günahları vardı bilemem. Gece ibadete kalkarken ilk yaptıkları şey elleriyle suratlarını yoklama oluyordu. Simalarını kurcalama oluyordu. Ya Allah hatalarımızdan dolayı değiştirir mi değiştirmez mi onu bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir ayetin işaretiyle geçmiş peygamberlerden bazılarının ümmetinin maymun bazıların ümmetinin baştan hinzil olduğuna dair Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Allah değiştirir mi değiştirmez mi bilemiyorum. Ama bu denli korku içinde mehavet içinde ve muhabbet içinde tir, tir titriyor ve ürperiyorlardı de şeyinden korkuyorlardı. Yusuf İbni Esnaf diyor ki, Süfyan-ı Sevri bilmeyen var mı? Ebu Hanife ile beraber, fıkıhta aynı seviyeyi paylaşan, tasavvuf hakikatında bir zirve olan, işaret taşı olan, taş değil estağfurullah. Gökten adeta yere inmiş, amudi nurani olan. Süfyan-ı Sevri, vefat ederken başına gittim. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Dedim ya imam niye ağlıyorsun? Ölümün ızdırabı mı? Günahların korkusu mu? Tebessüm etti acı acı. İmansız gideceğimden endişe ediyorum dedim. O kadar korkacaksınız. Kimse teminat altında değil. Bir ehli keşfin tahkikiyle, tesbitiyle yüzlerce insandan ancak bir ikisi kendini kurtarabiliyor. İnşallah Sizler üvekler gibi kanatlanacak, öbür aleme öyle gideceksiniz. Ve esled ibn-i yezid son dakikalarında yakalıyorlar. Bunu da bilmeyen yoktur zannediyorum. Neha ailesinin yüzünün akı. Ebu Hanife'nin geleceği yollara gül saçanlardan. Sahabiden hadis rivayet eden tabiinin büyüklerinden. Alqama gama nahai, İbrahim neha'i, esled ibn yezid el neha'i. Sabahlara kadar Kur'an okur. Hatta bunu bir başka Esmet adına yakalarlar. Senin de adın Esmet, o da Esmet, sen olsun diye. Emevi zulmüne çarpılır, Abbasi zulmüne çarpılır. Günümüzde değişik zulümlere çarpılanlar gibi, o da çarpılır. Derd der götürürler, işkence görür. Kendi olmadığını söylemez. Dostları derler ki Allah aşkına Söylesen ya sen o değilsin Allah aşkına bir mümini Nasıl ele veririm Anlıyor musunuz Bir mümini nasıl ele veririm Başkalarına koz veren Müminlerin kulaklarına küp olsun Bir mümini nasıl ele veririm Kendi o değil Her gün kırbaç yiyor sırtından Dese ki ben o esvet değil O esvet başka yerde Bitecek iş ben bir müminin ezasına, cefasına, bâdi olan bir ifadede nasıl bulunurum? Ruh nezafetini ruh bununla anlamaya çalışın. Bir kapı komşuları var, çocuğu her gün damın üstünde bir sütun görüyor. Ve bir gün annesiyle damın üstünde taraçasında bakıyor, o sütun yok. Ana diyor, her gece o karşı damın üstünde bir sütun ayakta duruyordu sabahtan akşam akşamdan sabaha kadar bugün yok düştü mü o diyor kadın gözleri doluyor ve ağlıyor Abi evlat evlatcağızın diyor o sütun değildi esved ibni yezitti sabaha kadar kur'an-ı kerimle namaz kılardı diyor ve dostu yanı başında öyle kıvrım kıvrım ağlıyor öyle ağlıyor ki niçin esved ağlıyorsun bu kadar bilmediğimiz günahın mı var وَبَدَٰلَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَعْلَمْ لَكُونَ يَحْنَزِبُونَ Bir gün gelecek, şimdi hesabınızda olmayan çok şeyi zuhur edip karşınıza çıkacak. Beklemediğiniz şeylerle karşı karşıya kalacaksınız. Ben günahlardan değil, daha ötesinde karşıma çıkacak şeyden korkuyorum diyor. Sözünün inceliğine dikkatlarınızı istirham ediyorum. Hayatım boyunca kendime yer yer, Münafık olabilirsin endişesiyle baktıysam, bu kameti bağla insanların nefis muhasebeleri karşısındaki tutum ve davranışlarından ilham aldım. Ama sizi tenzih ederim. Fakat şunu dememe de rica ederim müsaade edin. Allah'ı sevdiğiniz kadar, Allah'a bağlılık duyduğunuz kadar, Kur'an'a ümmet olduğunuz kadar Allah'a karşı saygıda da kusur etmeyin. Onu hem sevin, hem de edepli ve saygılı olun. Allah, iki cihanda sizi aziz eylesin. Biliyorum ki Ezan-ı Muhammed'i okundu, vaktinizi aldım. Saatlerden beri bekliyordunuz, abdestleriniz sıkıştı. Belki çoğunuz şimdi kalkıp gidip abdest alacaksınız. Ama bu kadar teveccühte bulunup, bu kadar zaman beni beklediğiniz için, sinelerinize göre bir şey veremedim dineme göre bir şeyler söylemeye çalıştım. Hak ve adına bir şey dedim diyemem ama hissiyatımı hissenize katmaya çalıştım. Bu imkanı bize veren hocalarımız gerçekten hüsnü niyetlerinin ve hulusluğunun mükafatını görsünler. Bana böyle bir imkanı verdiklerinden dolayı Allah önünde bir şeye masar olacaklarına da ihtimal vermiyorum. Çünkü bunun pek bir şeye yaradığına kani değilim. Ama insanlar amellerine göre değil, niyetlerine göre mükafat göreceklerdir. Onlar zannettiler ki, gelecek Peygamber kıtmirlerinden bir tanesi burada hak ve hakikata tercüman olacak. Yave savuracak bir insan olduğunu bilemediler, bilmediler. Bundan dolayı mağdur görülebilirler ama iştahatlarının mükafatını mutlaka alırlar. İşte meseleye bu zaviyeden yaklaşarak diyorum ki Hocalarımız Hususuyla onların Kademi rahatsız sahibi diyebileceğimiz ileri gelenleri Ankara gibi bu büyük derya içinde en büyükleri vardır İşlerinde çok söz sultanları vardır Söz sultanlarının yanında atılan taşlar Benim attığım taşlar gibi baş yarar Attığım taşlarla baş Allah'ın onlara lütfettiği şey aşkına yani etmesinler. Ve sizlere de şöyle derim. Bir gün yine böyle haşr nes olacak. Bundan daha kalabalık. İne atılsa yere düşmeyecek bir mahşerde. ine atılsa yere düşmeyecek kadar sım sıkışık teşhir edildiğimiz bir meşherde başımızda şahidimiz, beşirimiz ve nezirimiz haşr olacağız bir hadis biliyorum ve hadis kitaplarını yer yer okurken o hadise geldiğimizde o hadiste hep kendimi görüyorum. Birisini getirecek bacakları, boynu bacaklarının arasında bir tekme vurup cehennemin derinliklerine doğru itecekler. Başına bağış, bazıları toplanıp diyecekler ki ya filo, sen filan değil misin? Hani bize Ocatepe caminin kürsüsünden seslenmiştin. Hisar'da seslenmiştin, Fatih'te seslenmiştin, falan yerde seslenmiştin. Eğer böyle bir ses duyarsanız katiyen inanın ki o benimdir, o ses de benim sesimdir. Ben sizin imdadınıza koşmak için 30 senedir kırık mızrabımı sizin için Udubun paslı teline çaldım durdum. Sizin derdinizin beslesine bir sesle ben katmaya çalıştım. Günahlardan ve cürümlerden kurtulamadım. Diyemem. Hak ve hakikat bir kere incle etredi açılmadı. Rabbi malzemetine uygun bir kere duyup bayılacak şekilde kendimden geçecek şekilde duyamadım. Zannediyordum ki insanlığın iftihar tablosunu öyle seviyorum. Gördüğüm zaman demir parmaklıkların karşısında kalbim durur ölürüm. Ölmeden oradan ayrılınca o kadar üzüldüm ki hala o üzüntüyü yaşarım. Demek ki boşmuşum. Demek ki o floymuşum. Allah aşkına ben de o floy için sizin şefaatinizi diliyor ve dileniyorum. Dünyetim Muhammed'e el uzatırken, şu metafizik kerilimle dinimi bin İslam'a el uzatırken, sesinden tanırsınız o kitmiyi. Duyarsanız Allah aşkına hızlı geçip gitmeyin. Bu da bizden diyar esul Allah değil. Ne beraber alın götürün. Bir daha size bir şey derim veya diyemem. Bir daha huzurunuza çıkabilirim veya çıkamam. Çıktığım haddimi bilmeme ettim. Kocalarıma karşı saygısızlık yaptım. Diyanetin ariminde bir camide konuşma nezaketsizliğini izhar ettim. Ama bir kere çıktım. Bir kere dedim, bir kere ettim. Dedim, ettimlerle şayet hata ettimse Rabbim bağışlasın. Ve Rabbim benim ve yerin altındakilerin, benim ve yerin üstündekilerin Ümidi olan, recası olan sizleri üveykler gibi kanatlandırsın. Dünya ve ahiret izzetiyle aziz kılsın. Dünya ve ahiret saadetiyle mesut eylesin. Allah ebeden sizden razı olsun. Lillahi Teala'l-Fatiha. Şunu arz edeyim. Kalkmayın. Kalkarsanız Allah'a karşı saygısızlık olur. Sefon'un saygısını mırıldandık. Resulullah'a karşı saygısızlık olur. Ya burada sizin şu yüzüne cemaatinize iştirak etmişler Kalkılmaz benim gibisi için. Allah aşkına kalkmayın. Kardeşlerim, Allah bu günü de hakkımızda mübarek eylesin. Her memnun edici netice, bir kısım sıkıntılı mukaddimelere, başlangıçlara bağlıdır. ''Bi kader ilkeddi tüktese gül ali demişler. Sıkıntı ne kadar çok olursa, Meşakkatler ne kadar zorlayıcı olursa, Terakki o ölçüde amudi olur, Yeni ifadesiyle dikey olur. Sıkıntıların zembereği çok serttir. Öyle çeker, öyle yükseltir, öyle bir noktaya ulaştırırlar ki, Siz geniş zamanda senelerce başınızı yere kor, ahu enin edersiniz de, bir sıkıntıyla ulaştığınız yere ulaşamazsınız. Baharlar sıkıntılı ve endişeli sinelerde çimlenmiştir. İyi günler sıkıntılı gecelerin bağrında zuhur etmiştir. Yalancı şafaklar zuhur etmeden evvel geceyi kus koyu bir karanlık bastırır. Bellidir ki arkada bir yalancı şafak zuhur edecek şafak yalancı da olsa onu daima doğru şafaklar takip eder. Burada döktüğünüz terlerden İslam uğruna şakaklarınızda çektiğiniz ızdıraba kadar kasıklarınızda duyduğunuz sancıya kadar her şey bir mekik gibi geleceğiniz adına bir kanevçe hesabına işleyiftir. Siz bir taraftan günüm, diğer tarafta endişe arasında mekinizi hareket ettiriyor. Geleceğin dantelasını örüyorsunuz. Sanmayın ki buradaki terleriniz de boşa gidiyor. Ben kendi hakkında ne düşünürsem düşüneyim o benim bana ait hesabımdır. Ben bana ait hesabımda sizin de sevmeyeceğiniz vadilerde dolaşabilirim. Siz yargılayabilirsiniz. Böyle demeseydi diyebilirsiniz ama beni mağfur görün, bazen belki bir meselenin sarhoşu oluyorum. Fakat sizin hakkınızda hep hüsnü zan besledim. Sizi kaydederken, sizin hesabınıza bakarken, sizin durumunuzu değerlendirirken sol gözümü kapadım. Defterin sol tarafına elimi koydum, sol meleğe dilini tut dedim ve hep sağı işletmeye çalıştım, sağla baktım, sağla gördüm, sadece görmeye çalıştım ve her şeyi defterin sağ tarafında aradım. Sizin durumunuzu Azrail'in değil, ona da ruhum feda olsun, Cibril'in emanet Gamze'den kanatları altında değerlendirmeyi düşündüm. Sanmayın ki şuradaki terenizde de boşa gidiyor. Attığınız adımlar bana sormayın değeri nedir bu? Bakaları raporları orada değerlendirecek zata sorun gittiğiniz zaman. Ben bilemem. Ben de bilemem onu melek de bilemez. Onlar vakayı rapor ederler. sizin her şeyiniz. İçinizde beliren küçük bir endişe, bir korku, bir telaş ve sonra yine onun sonsuz kudret ve kuvvetine güvenerek söken bir şafak gibi kalbinizin karanlıklarında söken ümit şafakları ve bu iki şey arasında gelip giderek istikbalinizi nesçetmeniz Mutlu geleceği örmeniz. Ne mutlu size ki Allah sizi iyi şeylerde istihdam ediyor. Sizi göreceğimiz ana kadar biz de dalalet vadilerinde yalnız, garip, kimsesiz, çok defa da ümitsiz dolaşıyorduk. Siz kendi saadetinizi temin edebilecek yolu bulmakla kendi hesabınıza çok şey yaptığınız gibi bizim gibi sizleri görmediği dönemlerde yer yer intisarlar içinde, ümitsizlikler içinde yaşayan insanlara da siz güç oldunuz, kuvvet oldunuz, reca kaynağı oldunuz, ümitlerine fer oldunuz. Kim bilir Kur'an dile gelse ne söyleyecekti? Benim birkaç asırdan beri Garip yaşayan Kur'an'ım, ne söyleyecekti? Nesiller yeniden ona yönelirken, kervan kervan yönelirken, bu açılıp okunurken, evlerine terdad edilirken, manaları nurdan hüzmeler halinde şerh edilirken, ve nurdan çağlayanlar gibi her şey, akıp akıp gelip, içimizde havuzlaşırken, Dili olsaydı da Kur'an bunu dile getirseydi O söz sultanı, o diller dili, o beyanlar sultanı Kim bilir nasıl anlatırdı bunu Kur'an dünyada bizi indi Orada size bu Kur'an inecek mi, inmeyecek mi bilmem Ama belki Kur'an'ın bir misali Sizin haliniz, sizin tavırlarınız, sizin düşünceleriniz Orada Kur'anî bir beyanla size ifade edilecek burada Kur'an'ı dinlediğiniz onu dinleyeceksiniz. Size ümit ve endişeler arasında bir danteladan bahsettim. Bu dantelanın bir yanındaki atkısını bir yerde ifadeye kendimi zorladım. İfade ettim diyemem. Zira ifadeye hikaret olur, hırmetsizlik olur. Ben hiçbir zaman gönlüme göre planladığım şeyleri ifade edemedim. Ettiklerime de binlerce olsun. Rabbime karşından körlük olur. Ama ifade edemedim diyorum. İfade edenler ifade ederken, istifade edenlerin çoğunun kalbi duruyor, nutku tutuluyor, Allah diyor ve mescide yıkılıp gidiyordu. Söz Sultanları ifade ediyordu. Onların ifade ettiği meseleleri benim gibi birler ifade etmesi, bülbül yuvasına saksağını bulup, orada bir şeyler, bir şeyler mırıldanmasından başka bir şey değildir. Ama sizin teveccühünüzü askıda bırakmamak, boşlukta bırakmamak için ve hem sizin o hüsnüzağınıza sığınarak bir gün şöyle diyeceğim, avazım çıktığı kadar ben bir yalancı olsam da, ey benim Rabbî bu cemaatin üstü zanlığına binaen benim hakkımda yalancı çıkarma diyeceğim. Allah! İşte ben, sinelerinizde küpürüp, dışarıya vuran, drakşan şehrelerinize vuran Ve onun ifadesi olarak kim bilir, 42 saat evvel sizi şu camiye zorlayan, orada tert içinde size sohbet beklettiren ve Kur'an-ı Nur beyanını dinlettiren o hüsn-ü zanınıza sığınmak için diyemesem de, deme imkanını bulamasam da, ifadelerimden utansam da her defasında bu inşallah sonuncusu olsun desem de yine çok defa sizi kıramıyor, isteklerinizi aşamıyoruz teveccühlerinizden geçemiyor bir bakışınıza takılıp yine huzurunuza geliyorum ümit dedim bu da benim ümidim çok görmeyin siz Rabbime karşı ümit besleyeceksiniz Allah! Allah! ve bir taraftan da kalbinizin bir yanında kalp beteğinizdeki Arıların bir kısmına kalbinizin bir yanında Ümit peteklerini Ördürürken Nesçettirirken Diğer yanına da Endişeye dair bir petek Nesçettireceksiniz Kalbinizin bir yanına Bakarken Kalbiniz tir tir çekilecek Hazreti Sadık'ı Masduk Beyanına ruhu feda olsun Şöyle diyor Yadhulul cennete akvahul اَفْئِدَتْهُمْ misli, اَفْئِدَتْ اِطْاَيُمْ Cennete o insanlar girecekler ki kalpleri, güvercinlerin kalpleri titriyor. Bitir, bitir, <gülüyor> Kalbinizin bir tarafında <gülüyor> endişeden bir petek olacak. Nazarlarınız her iliştikçe iki yüklüm olup ünleyeceksiniz. Başınız dönecek, düşecek gibi olacaksınız. Nazarınızı çevirip kalbin öbür yanına bakacaksınız. Kalbin öbür yanı açılıp kapandıkça size ümit dostu ümit diyecek. Allah'ın reca kapısı çok geniştir. Bütün insanlık girse, bütün insanlık girse bir yanını bile doldurmaz. Ve siz yeniden küheylanlar gibi şahlanacaksınız. Bütün hayatınızı bu iki duygu arasında edeceksiniz? heyecanla çarpacak kalbiniz tuttum, tutacağım iki adım kaldı diyeceksiniz o hale geleceksiniz ki iki adım ötede, neredeyse hemen adımınızı yenileseniz o cisim olmadan herhangi bir varlığa benzemeden münezzeh ve ben müberradır ama hayalinizde veya kalbinizde veya duygularınızda varmış iseniz şayet o iklime sırrınızda Kafinizde, kafanızda, ahvanızda Bir adım daha açsam Rabbimin ayaklarının dibine adım mı atacağım diyeceksiniz. O sizin anladığınız manada Ayaktan da münezzehtir Kurbiyetten de münezzehtir Cismiyetten de münezzehtir, müberradır Ama kalbiniz Duygularınız Hülyalarınız Rüyalarınız Sizi hep onun ikliminde gezdirecek. Bulduğunuz her ışığın etrafında pervaz edeceksiniz. Şu yalancı ışığa karşı gösterdiğiniz teveccüptü ondan Böyle bir aldanmadan dolayı zannediyorum sizi hesaba çekmezler. Çünkü bir göz hatırına çok gözler sevilir. Kim bilir kent defa Mecnun ceylanları tuttu gözlerine baktı. Sonra dize geldi hıçkıra hıçkıra ağladı. Leyla'ya benziyor bu gözler dedi. Ve siz bir perdenin merasında, o perdenin önünde durmuş türkünü söyleyen alkış tutuyorsunuz. Asıl yürekleriniz perdenin arkası için çarpıyor. 52 senedir benim yüreğimde o perdenin arkası için çarpıyor. Açılmadı ama ümidimi yitirmedi. Açılacak bir gün, inanıyorum açılacağına, yitirmedim ümidimi. Hele sizin içinizde olunca, hele günler şafağa doğru koşunca, hele sadık şafakların horozları ötünce, hele ümmeti Muhammed için emareler emareleri takip edince, ben daha da ümitlenmiyamızdır. Sıyracak bir gün, ruhu seyindülen Enam'ın derler ya. Ahmet Rufa'yı hazretlerine Hicabi serip onun o derin isteklerine karşı öp arzusunu çektiğin dediği gibi öyle zannediyorum ki arzular cinnet zeminine çekildiği cinnet zemininden dolaştığı böyle bir noktada bir gün o da o keyfiyetten kemiyetten inerse cemal kemalinden perdeyi seyiracak doyalı seyredin diyecek yeralun minun ebdi keyfi ve idrakin ve darb min misali feyensuuna'n ne'me iza raawha feya khusran bir gün görecekler fasateraw rabbakum kama taraw'n al-qamara leylat buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem semada bu Dolunay'ı gördüğünüz gibi Rabbinizi bir gün şeksiz şüphesiz öyle göreceksiniz. Belki çoklarınızın vicdanlarına ve kalbine perdeyi seyirip burada gösterecektir. O sizin bildiğiniz şey. Fakat ben o ümit kapısını az araladım. Müsaadenizle sonuna kadar itip o misal, misalin içerisinde sizin durumunuza baktırmak istiyorum. Her defasında, mübarek ruhuna benzeyen yeşil kuvvetin altında edeple, saygıyla, temkinle, dikkatle, iki müklüm olup inleyen Ahmet Rufay Hazretleri, hayatının son demlerine gelmiştir. Son demlerine gelmiştir ama bir kerecik temessül edip Efendimiz'in mübarek yüzünü hakiki olarak cismaniyetiyle görememiştir. Rüyalarında görmüştür, hayal etmiştir, belki çok defa diz dize vermiştir mana aleminde ama Merak ediyordur, arzu duyuyordur, şiddetle bir arzu içinde Bir kerecik olsun hakikaten görebilseydim Resulullah, Resulullah bir kerecik olsun görseydim Arzusuyla yanıp tutuşmaktadır Ve bir gün hayatının son demene doğru bu arzu artık delirtecek hale gelir. O Ravza-i Tahire'nin karşısında menkübeler böyle diyorlar. Belki de son, belki içinden geçen şeyler öyleydi. Belki de bu benim son hacımdır. Bir kere nasip olmadı. Ceddi emcedi, soyu. O soya ruhlarınız veda olsun. Bu eli bir kerecik öpseydim hakikaten. Bir kerecik gül kokluyor gibi koklasaydım ne olurdu? Bu demir perdeler o kadar malimi toprak senin bana ulaşmanı o kadar malimi Ben biliyorum ki sen cennette de olsaydın biz çağırdığımız zaman koca koşa gelirdi. Toprak ne oluyor ki senden benim arama girsin? Belki bu duyguları içinde heceleyip duruyordu. Birdenbire milletin anlayamayacağı şekilde havzayı Tahir'e yarıldı ve ben beyaz zûralı bir el dışarıya çıktı. ''Öp arzusunu çektiğini eli'' diyordu. Onu doya doya topladı. Yaladı. Öptü. Nasip etsin Allah cümleye. Allah Allah! Mücrim dudaklara olur mu? Bilemiyorum. O mücrim dudaklara da Allah nasip etsin. Sonra başını lavzayı Tahira'nın bir eşiğine koydu. Değer gayri bu baş. Kaldırın taşı gibi çiğdensin artık. Bilenler bilip geçti bilmeyenler basıp geçti her bastıklarında o çünkü o bir kere bile olsa o mübarek eni öpmüştü. Ben men talebe vacede vacede talep eden arzusunu çeken arkasına düşen ciddiyet gösteren bu işe ölesiye kendisini veren er geç bir gün yakalar arzunuz rahmansa bir gün ona da vâil, nail ve vasıl olacaksınız. Arzunuz Allah ise şayet. İnanıyorum, Allah o vuslatı da tahakkuk ettirecektir. Ettirsin rahmeti engin sizin için de, benim için de. Biz onun için bu yola çıktık. Derdimiz değildi bu işler, onun için çıktık. Hizmet ediyorsak, ediliyorsak, İnşallah onun içindir, onun rızası içindir, onun hoşnutluğu içindir ve bunun neticesi onun marziyatıdır ve cennet nimetlerini unutturacak onun cemali ba kemalini, ışıklar kaynağı güzelliğini, güzellikler kaynağı güzelliğini görmektir. Allah bu son noktayla bizleri şereflendirsin. Sinelerimize yanıyorsa Yanmıyorsa kıvılcım saçsın, aşk ateşiyle yaksın, kavursun, kebap etsin. Sonra da yansam da ocak gibi gam eylememiz. sar. Yakma beni ateşlere, aya ateşine ey çarpı cefakar. Onun ateşine yanmak. Bir an belayı dertten eyleme cüda beni demiş Hüzuli. Bela istenir mi istenmez mi? Fakat aşk ateşine kendisini salam. Başka türlü söylemez, başka türlü düşünmez. İşlerimizin çok kıvılcıma ihtiyacı var. Yanmalı zineler, kebap olmalı. Etrafı o kebabın kokusu sarmalı. Ruhaniler inecek o kokuya, melekler inecek o kokuya. Neyse ki o bilemeyecek. Ve sonra bir nevmuna alacak. Güllerin gerdanlarına bülbüller kanacak onu minber sayıp şakır şakır ötecek ve siz ümit ediyorum bunu göreceksiniz mekiğinizi endişeler ve ümit arasında işlettiğiniz sürece gönülleriniz güvercinlerin kalpleri gibi Allah'ı andıkça tir tir titrediği sürece Mevzuun hakkı değildi bundan evvelki de başka bir yerde o ümidi Reca-i çalışmıştım. Ama endişeye, korkuya, temas Bu ölçü tamamlamakta yarar var. Bunların ikisini birbirinden ayırdığınız zaman kıstatsızlık olur. Denge bozulur. Bir taraftan endişe olacak, bir taraftan ümit olacak. Sadece ümide kapılır giderseniz lavaboya olursunuz. Allah'a karşı ciddi olursunuz. Sadece korkuya takılır kalırsanız Allah takılıp kalmadan kafası boğursun. Bu zamanda ümitsizliğe düşersiniz. Yese düşer ve mahvolursunuz. olursunuz. Bir taraftan ümitleneceksiniz ve şahlanacaksınız. Beri taraftan endişeyle iki bükm olup Allah'a sığınacaksınız. Kalbiniz Allah Resulü'nün beyanı için ifade edildiği gibi. Ben ondan daha tatlı beyan bilmiyorum, güvercinin kalbi gibi tir tir titriyecek. Denge bu. Menkibelerde rivayet ediliyor, Allah Resuluna da ihsan ediliyor. Abid ve dikkatsiz iki kardeş. Abid ibadet eden demek, kendisini kulluğa salmış insan demek. Kulluğun çayırlarında, kulluğun yamaçlarında, oralarda otluyor. Oralarda su içiyor, oralarda dolaşıyor, oralarda şakıyor, hep kulluğun yolunda. Kulluğu öyle bir şehre haline getirmiş ki kulluk yapmadığı zaman kalbi sıkışıyor, kulluk yapıyor namazıyla niyazıyla, abid diyoruz buna. ''İyyâka na'budu'' derken, ''Yalnız sana kulluk yapıyor'' derken, işte bu kulluğu yaptığımızı söylüyoruz. Yalnız Allah'a kulluk yapıyorum diyor. Bu kulluğu ifade etmeye çalışıyoruz. Ve diğeri de kulluğu içinde dikkatsiz. Kulluk yapıyor ama dikkatsiz. Yer yer men gibi düşüyor. Yer yer çamura giriyor. Yer yer bir şeye takılıp kalıyor. Bu Allah çok gafur, çok rahim. Her gün bunu biraz daha anlıyorum. O kadar size müjde vermeye hakkım, selahiyetim var mı bilemeyeceğim ama Benim bildiğim fazla sayılmaz Eğer onun bu mevzuda bize bakışını benim bildiğim kadarıyla dahi size anlatsam Şimdi hissettiğiniz şeylerden çok farklı şeyler hissedeceksiniz Kendi ruhi tecrübelerim içinde O bize çok başka bakıyor Bize bakışı çok farklı Bilemezsiniz Vicdanım, kabre doğru yaklaştıkça, dikkat kazandıkça, onun bakışını daha iyi değerlendiriyorum. Ve diyorum ki, yürüdüğüm yolun her dönemecinde Hazreti Hz. Nurt'un anı Muğdet'te gibi, benim için taş kesilme var iken, rahmetine enginmiş ki senin, senin rahmetinde enginmiş ki, ben buraya kadar taş kesilmeden geldim. Her gün daha iyi hissediyorum. Yürüdükçe arkama bakıyorum, taş kesilmediğimi görüyorum, iki büklüm oluyorum, seni çok seviyorum diyorum, senin gibisi sevilir diyorum. O Reca Baba, onu ne kadar açmaya izin veriyor bize bilemiyorum. Biz ancak Sadık'ı Maslup'un açtığı kadar açmakla mütelefiz. Mütesimde durmayamayız artık. Âbid ve dikkatsiz. Dikkatsız men gibi dedim. Ve bunu vicdanımın sesi olarak söylüyorum. O büyük veli Alvar İmamından çok defa duymuştum. Siz de benden duymuşsunuzdur. Herkes Yahşi, ben yaman. Herkes buğday, ben saman derdi. Yahşi Azerice'de iyi, güzel demek çok tekrar ederler. Herkes Yahşi, men yaman. Herkes buğday ben saman derdi, sık sık tekrar ederdi, keşke nefsimize öpü meselelerde ve işlerde muhasebeyi böyle derince kavrayarak nefsimize böyle bakabilsek. O da men gibi düşüp kalkıyor, kalkıyor ama Allah'ın bir kudsi hadiste ifade buyurduğu gibi, belini doğrultur doğrultmaz ''Sübhanekallahu <Sessiz> minni astagfiru kavâtuğun değil, seni tesbihü takdis ederim, ben yine şutu döktüm, yine kapıyı ters açtım, yine adımı yanlış attım, yine bulunduğum yeri kirlettim, yine şunu yaptım, yine bunu yaptım, o benim, Allah'ım, eğer bir yerde yine işlenen bir hata varsa, tereddüt etmeden melekler bakabilir, sen de öyle biliyorsun zaten, Bu hatayı ben işlemişimdir, dikkatsiz. Dikkatsız diyorum. Ölmüş gitmiş bir adam. Dikkatsız diyorum. Aleme öyle bakma mecburiyetindeyiz. Bu abi her zaman kardeşini ikaz eder. Ve bazen de acı acı konuşur. Bir gün yine acı ikaz eder. Tüçmüştür. Düşmüştür. Üstü başı çamur. Abidin ibadethanesinin seccadesinin yanından geçerken. La yasullahu ve kader. Aman Allah'ım. Ne korkunç beddua, bundan daha kötü beddua olmaz. Allah seni yarlıkamasın, günahlarınla kal demektir bu. Dua ulaşacağı yere ulaşmıştır. Ama dua oraya ulaşırken, bu duayı, yapan daha doğrusu bu bedduayı söyleyen ölmüştür. Abid ölmüştür. muhbir Sadık buyuruyor ki, Allah huzuruna alır onu. Ona der ki, sana kim söyledi benim rahmetime hacil konulacağını, rahmetime tahdit konulacağını sana kim söyledi, onu Allah'ın affetmeyeceğini sana kim söyledi diyecektir. O denli ümit, günah işleyecek, sen işlerken hakkında sarsılabilirsin, yese düşmeyecek kadar küfre girmeme şartıyla ama başkalarının günahlara girmişsiniz. Onlar hakkında hep iyi görecek, iyi düşünecek, gufran yollarını tahayyül edecek heceleyeceksin. Yoksa yakandan tutar, ırgalar ve sana sorar. Benim rahmetime tahtit konulduğunu sana kim söyledi? Benim rahmetim her şeyden aşkındır, her şeyi aşar. اِنَّ rahmeti سَبَقَتْ ala غَضَب۪ي Benim rahmetim gazabıma sebkat etmiştir. Kork, endişelen. Fakat sinhar rahmetimi gazabimin gerisinde düşünme. Rahmetim öndedir, gazabım geridedir. Ve işte biz, bu denge içinde bulunma mecburiyetindeyiz. O abidin yanlışlığını, dikkatsizlığını yaparak, dikkatsizlere karşı ha dikkatsiz olmama mecburiyetindeyiz. Dikkatlıca günahlara karşı teyakkuzda olma. Fakat günah, günahe girin karşı da dikkatlıca onların affolma bileceklerini hesabını yapma. Allah diyor ki: İnne Allah la ve Senin beyanına kurban olayım. Olmasaydı belki benim kalbimden de Allah şirkten beri her şeyi bağışlar Sadece kendisine eş ortak koşarak gitmeyin huzuruna İnşa'a'a'fâ ve inşa'a'a'azzeb'a Muhbir-i Sadık, Sadık-ı Masduk Dilerse Allah affeder, dilerse azap eder Elverir ki şirke girmemiş olasınız Ona eş ortak koşmamış olasınız Falan put İlambut, lat, uzza, menat, hübel diyerek huzuruna gitmemiş olasınız. Siz öylesiniz. Ufkunuz şirkten temizdir. Ve inşallahü teala öylece devam edeceksiniz. Herkes inancı ölçüsünde bu ümit ve endişe dengesini korur. Ve yine inancı ölçüsünde bu Allah'a karşı saygı duyar, mehafet altında, heybet altında ve endişe altında bulunur. اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مُنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَةِ <gülüyor> Allah'a karşı hakkıyla saygı duyanlar, bilenler Mefuhu muhalifi şudur, birisi Allah'a karşı saygısız davranıyorsa, o cahildir. Daha saygısız davranıyorsa, daha cahildir. Herkes, Allah'ı bildiği ölçüde O'na karşı saygılı olur. En saygılı, en çok bilen kimdir? Zannediyorum en çok, çok bilen kimdir sorusunu tercih ettiğim zaman, hiç tereddüt etmeden aklınıza, insanların iftihar tablosu Hz. Muhammed Mustafa gelecektir, sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle korkardı ki, size nakletmişimdir yatağının altında, bir hurmayı akşamdan ağzına götürdüğü için o gece sabaha kadar uyuyamamıştı. Canım çıksın anam, ya Resulallah ne bu ızdırap deyince. Yatağın altında bir hurma buldum ve yedim, çeynedim onu. Ama bizim eve sadaka zekat da geliyor. Bilemiyorum ki o bizim evden bir şey miydi yoksa sadaka ve zekat malı mıydı ki onları yemek bana haramdır. O gece sabaha kadar uyuyamamıştı bunu vakiz evcelerinden pa kanallarımızdan ezvacı tayrat'tan birisi naklediyor. O kadar korkuyordum. Sakalında ak telleri onun yerine ben arsaydım. Bak armadı yerinde kalmadı ya. Ve anlında buruşukluklar baş göstermeye başlamıştı. O güzel çehre her gü bir gülün solması gibi aheste aheste mehafet ve mahabet altında ayrı bir güzellik alıyordu. Dünyevi güzellik, ukrevi güzelliği inkılap ediyordu. Çok sever. ve öleceğim dediği zaman feda ke ve ummi diyen anam babam tatlı canım sana feda olsun diyen Hazreti Ebubekir derin derin derin şehresine derin, derin baktı. Uhrevileşen bu derin çehre, cennetleşen bu derin çehre, lahutileşen derin çehre. <gülüyor> Dünyevi taravet süzülüp gidiyordu. Bu süzülme, bu hilal hayal olmadan mehafet ve rol oynuyordu. Ama bir uhrevi güzellik alemi başlamıştı. Dünyadan kaçışı sezen Hazreti Ebu Bekir, şehresine derin derin bakmış, şipte ya Resulallah demişti. Yaşlanıyor ki bizde ya Resulallah. Şeyyebetli Hud ve Ahavatu'a buyurdu. Hud suresi ve benzer sureler iflahımı kesti benim buyurdu. Ne diyordu Hud suresi? Festaqim kama ümit. Emrolunduğun gibi doğru ol, doğru ol diyordu, elif gibi doğru olana, ok gibi doğru gidene Kur'an diyordu ki Allah doğru olmayı sana nasıl anlattı öyle doğru ol diyordu. Acaba nasıl olsam ki ben diyordu, yemedim içmedim bir hayli zaman, filhal hayal oldum. Dünyaya kıptan sırtını çevirdim, cennete koydular, din mübinin mübini için orada durmadım. Döndüm insanların içine geldim. Başka nasıl acaba istikamet etsem ki diye düşünüyor. Allah Celle Celaluhu o istikametin doruğunda artık işin son noktaya ulaşmasında oraya ulaşmış Hz. Muhammed Mustafa'ya فَاسْتَقِيمُ كَمَا اُمِرْتِ diyordu sallallahu aleyhi ve sellem olduğu noktayı koru demektir. Ve onun şahsında vaz has, usul ıslahına göre fakat mevzun lehbun umidi al ah diyorlar aslında Allah bize diyordu emrolunduğunuz gibi doğru olun diyordu Kur'an'a göre izaya gelin diyordu ama Allah Resulü o da ondan hissesini alıyor Hz. Ebubekir'in Bekir'in yaşlandın ya Resulallah ukrevileştin ya Resulallah sorusuna karşılık şeyyebetini hud ve ahavata buyuruyordu Hud suresi ve hud suresinin ahavatı vel mürselat urfen fel asifat asfa ve ya el qari'atum el qari'ah ve ma edrakem el qari'ah el haqqa el haqqa ve ma edrakem el haqqa sureleri iflahımı kesti ve beni yaşlandırdı buyuruyordu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Çünkü Allah'ı en çok o biliyordu. ene etkâkum buyuruyordu. Allah'tan en çok korkarınız benim diyordu. El Hak doğruydu. Çünkü Allah'ı en çok o biliyordu. Bilen korkar, bilmeyen lavabale hareket eder. Ayşe Valide'miz diyor ki, Buhari Müslim gibi muhteber hadis kitaplarından havada bir bulut belirince Allah Resulü Oturur kalkardı, girer çıkardı, rengi benze atardı, ne yapacağını bilemez hale gelirdi, niye yaratur Allah derdi, buyururdu ki, bizden evvel de bir kavmin başında böyle bir bulut belirdi. Kur'an şöyle hikaye ediyor. فَلَمَّا رَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ اَوْضِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ فَلَمَّارَ اَوْ عَارِدًا مُسْتَقْبِلَ اَوْضِيَتِيمُ قَالُوا لَا دَعَرْدٌ مُنْتِرُنَا Başlarında böyle bir bulut verilmeliyince dediler ki bize yağmur verecek bir bulut. Oysaki Hud'un üzerinde, Hz. Hud kavminin üzerinde bu ortalığı kısıp kavuracak bir fırtına bulutumuydu. Hz. Hud'un kavmi üzerinden başlarına taş şardıracak bir buluttu. Hz.Nuh'un kavmi üzerinde ortalığı sile verecek, yerden bunlar fışkıştacak bir buluttu. Ne bileyim, belki bizim başımızda beliren bulutta böyle bir buluttur diyor. Ödü kopuyordu, giriyor, çıkıyordu, oturuyor, akallıyordu. Oysa ki Allah ona şöyle demişti, وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ fihim. وَمَا كَانَ اللّٰهُ عَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Sana Ruh'un kurban olsun وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْ تَف۪يهِمْ Sen işlerinde olduğun sürece Allah onlara azap etmeyecektir diyordu İşte size garanti Şakası yok bu meselenin O hadiselerin zimamı elinde olan söylüyor bunu Allah diyordu bunu Fakat bu onun içindeki o mükafat hissini, muhabbet hissini, o endişeyi, o korkuyu silmeye yetmiyordu. Yine korku duyuyor, yine endişe ediyordu. Ve siz istiğfar ediyorsanız, Allah sizi de helak etmeyecektir. Günahlarınızı gözyaşlarıyla, iç iniltilerle, endişelerle siliyorsanız, Allah size de azap etmeyecektir. Esta'de altını üstüne getirdiği o kavimler gibi altınızı üstünüze getiremeyecektir. En çok bilen en çok endişe Allah bir cül Cebrail ve Mikail'i siyer kitapları yazıyor, aklediyor. Zannediyorum hayatı sahabede de kan kaydetmiş bu vakayı. Baş başa verip ağlıyorlar bütün gökehni bu en mukarreb meleklerin, Allah'ın mutaizsemme emin dediği Cibril ve Mikail. Her an Allah Resulü'nün yanında, Allah Resulü'nün gökte iki vezirim var, Cebrail ve Mikail. Yerde iki vezirim var, Ebu Bekir ve Ömer. Yerde Ebu Bekir ve Ömer, gökte Cebrail ve Mikail. Çoğu peygamberlerden de ileri belki Hazreti Muhammed Mustafa sadece onların önünde. Onun da üstatlığı Cibril'in üstatlığı bittiği andan itibaren Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi sellem, çekirdeğinde üstün olma istidadı inkişaf etmiş, Cibril'in önüne geçmiştir. Niye ağmurlarda acaba? Kendilerine sorulduğunda şeytanın başına başına gelenler, şeytanın başına geldikten sonra Bunlar hiç durmadan ağlamaya başlamış. Baş başa vermiş, durmadan ağlıyorlardı. Bu Allah sordu ma لَكُمَا تَبْكِيَ Ne oldu size? Ne diye ağlıyorsunuz? Ma نَأْمَنُوا min مَكْرِكَ ya رَبَّ alamin. Senin mekrinden emin olamayız. İşte şeytan dün secde etmediği yer kalmamıştı yerde gökte. Bizimle beraberdi. Allah diyor başka şey duymuyordu. Tepe taklamış tepe taklak gitmeyeceğimize emin değiliz ki nasıl ağlamayalım ravi diyor ki Allah şöyle buyurdu işte hep böyle olun size hep böyle göreyim diyor. ve bu rivayetin devamında deniyor ki Aleyhisselam, cehennemin yaratıldığına muttali olduğu andan itibaren dudağında bir kerecik olsun tebessüm belirmedi siz Nasıl hesap ederseniz ediniz, <gülüyor> bana mesele çok karışık geliyor. <gülüyor> Cehennemin yaratılışına mutlaka olduğu andan itibaren dudağında Mikail'in tebessüm belirmedi. Hakkın mükerrem ibadı. Melekler yerde göklerde avamından avamı nasi eftar eylemiş Allah. Mükerrem ibad, yemez içmez bunlar. Bunlar zamanın üstünde yaşarlar. Doğmazlar, doğurmazlar bunlar. Günahtan masum masumdurlar. Fakat endişeden ari değillerdir. Korkudan sıyrılamamışlardır. Endişe içindedirler. Neden? Çünkü Allah'ı çok biliyorlar. Demek kendisini laubaliye salan, bir üzülürse beş kaka atan. Bunlar Allah adına çok fazla bir şey bilmeyen nadanlar. Hele sohbet, sohbetin nadana kendilerini sanarlarsa bütün bütün nadanlaşırlar. Size o cahil tabirini tekrar etmemek için nadan dedim. Anlayan anlasın, anlamayan da merak etmesin. Nadanlar eder sohbetin adanla telsez divanelerin hemde mi divane gerektir. Divanelere hemdem olmayın. Hakk'a gönül vermişlere, dilbest olmuşlara hemdem olun. Onlarla düşün kalkın onların düşünce onlarla paylaşmaya çalışın. Ve bu noktada Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in "Le ta'lamuna ma a'lâ" "Ne kadar bildiğinizi bilmiyorsunuz" da zahiktum qalilan ve la bekeytum kesiran ve lemma tarazestum ala'l furuş ve lesa'dtum min's su'dat la ila Allah ayar min çok ağlar az gülerdiniz. Eğer bildiğimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz. Ne biliyordu Allah? marifet saniyle sani serfirazdı. Bilgisi ona senin hakkıyla bilemedik ki sözünü söyletmişti. Ma'arafnaka hakka marifetuke ya ma'ruf. Ey her şeyden daha ayan olan Allah, seni hakkıyla bilemedik demişti. Öyle diyorlar. Hadis kriterleri açısından bu sözü hadis olarak rivayet etmek zordur ama fakat pek çok ehli tahkik Allah Resulü مَا عَرَفْنَا كَاقَ مَعْرِفَتِكَ يَا مَعْرُوبٌ dediğini naklediyorlar. لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَا ظَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَكِيْتُمْ كَسُورًا Eğer bildiğini bilseydiniz, o perdenin arkasındakini bilseydiniz Rabbin azameti ve ululuğu adına Burada antroporantist bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Rab'be karşı saygın, Allah'tan korkma derken, haşa Allah'ı kırıp geçiren, kasıp kavuran, ortalığı yıkan, etrafa velvele salan, insanları ifrah etmeyen, bir Rabb olarak beni böyle korkma demek değildir. Hayır! O'nun nimetlerini bilen, iclalini bilen, azametini bilen, şu trilyon defa, trilyonca sene, ışıkla varılamayan, rutlarına ulaşlamayan, derinliklerine ulaşlamayan mekanı tesbih taneleri gibi kudret elinde evirip çeviren, onu çevirirken kalbinizi de elinde tutan. Allah Resulü'nün beyanı içinde el kalbu beyne isba'eyn min asabir rahman yuqalibu keyfe yaşa Kalp Allah'ın iki parmağı arasındadır. Onu istediği tarafa evirir ve çevirir. İrade ve meşiet Mekini ne bülozlardan kalbinize kadar uzatan, bir tarafta yıldızlarla ayrı bir alem öğren, beli tarafta sizi öğren, bu büyük icraatın sahibi, akıllarla idrak edilemeyen وَحَزَّةِ اَبُوْ بَكِرَةَ الْعَجْزُ عَلِلْ اِدْرَاكِ idrakun. Seni idrak edememek gerçek idraktır. Seni bilemedik dediğimiz zaman gerçekten seni bilmiş olacağız. İşte ulu Allah'ın. Ululuğunu bu denli kavrama. İslamları karşısında iki müklub olma. Bu ne saygısızlık. Sen başımdan nimetler yağdırıyorsun. Ağaçlar tebessüm ediyor, önüme meyve döküyor. Bana tablacılık yapıyor. Eteklerini dolduruyor, bana koşuyor. Hava benim imdadıma koşuyor. Su benim imdadıma koşuyor, toprak benim imdadıma koşuyor ve bunlar senin emr ver neferlerin gibi benim emrime müsahhar hareket ediyorlar. Yer, gök, Kur'an'ın dediği her şey bana müsahhar olur Bu ne saygısızlık? Ben sana baş kaldırıyorum.